Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Kandil geceleri kim tarafından çıkarıldı? Kandil kutlamaları bidat midir? Ne zaman çıkarılmıştır? İnşallah bu hususta bilgi vermek istiyorum. Öncelikle kandil ne demek kardeşlerim? Onu izah edeyim. Kandil eski eskiden kullanılan Aydınlatıcı, mum, lamba anlamındaki e, kandila kelimesinden türemiştir. Türkçe'ye geçmiştir. Önceden elektrik olmadığı için kandiller kullanılıyordu aydınlatma aracı olarak. Türkiye'de her sene dinin kesin bir emri, fıkhi bir vecibeymiş gibi kutlanan özel gecelerin aslında hem İslam'ın iki ana kaynağı yani Kur'an ve sünnet tarafından hiçbir delilinin ortaya konulmadığı bir gerçektir. Yani bu kandil gecelerinin kutlanması hakkında hiçbir delil bulunmamaktadır. Kandil geceleri diye bilinen geceler Mevlit Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecesidir. Bu gecelere kandil gecesi denmesinin sebebi de Osmanlı Padişahı 2. Selim tarafından minarelerde kandiller yakılması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Yani camilerde o günlerde kandiller yakılmış, camilerin birçok yerlerine bu kandiller koymuş ve ışıl ışıl her taraf kandil ışıklarıyla parlatılmış. O dönemde ortaya çıkmıştır. İlk kandil Emevi Halifesi Velid zamanında, Emevi Cami için yaptırılmıştır. Yani 5. yüzyıldan sonra burada kandiller mübarek gecelerde sabaha kadar yanardı. Daha sonra Osmanlı Padişahı 2. Selim döneminde de bu daha yaygınlaştı. Devlet eliyle kutlanır hale geldi. Yani bu ülkemizde kutlanan kandil geceleri Rabi'l-Evvel ayının 12. gecesi olan Mevlid Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yani yine Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Şaban ayının 15. gecesi olan Berat ve Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesidir Türkiye'de kutlanan Kandil geceleri böyledir Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim şekli padişahlık krallık olduğu için yönetim merkezi olması nedeniyle Osmanlı. Çok sayıda cami yaptırmıştır. Ee, özellikle İstanbul'da en zengin Ramazan kültürüne sahipti Osmanlı. Ee, bunu işliyordu İstanbul'da. Osmanlılar döneminde e, camilerde İstanbul'da özellikle camilerde yakılan kandiller şenlikleri eşliğinde yani e, süslenirdi. Geceleri camiler süslenir. Minarelerde mahyalar kurulur. Kandiller yanar. İslam'ın sembolü olan birçok güzel söz semada böyle yıldız gibi parlatılırdı. İşte hoş geldin ya şehri Ramazan gibi. Gece bekçileri daval çalarak ve maniler söyleyerek halkı sahura uyandırırlardı. Bu yapılanlar zamanla örf ve adet haline geldi. Her geçen gün daha da genişledi ve birçok şehirde yapılır hale geldi. Din adamlarının bu hususta ortaya çıkarılan bidatlere ses çıkarmamasın ya da ses çıkaranların dikkate alınmaması nedeniyle artık bu adetler e, dinin emri gibi kabul edilir hale geldi. Değerli kardeşlerim, İslam sene içerisinde bütün günleri düzene koyan bir dindir. İslam, cuma ve bayram günlerine özel bir ihtimam gösterilmesini emrediyor. Bugünlere has ibadetler ve yapılması gerekenler Allah ve Resul tarafından belirlenmiştir. Bunun dışındaki günlerden bazılarında da Peygamberimizin ibadetleri artırdığına dair rivayetler bulunmaktadır. Ancak Cuma ve Bayram günleri dışında yapılması gereken ve belirlenmiş bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Kandir geceleri olarak bilinen günler hakkındaki uydurma rivayetler, ya da zayıf rivayetler nedeniyle insanlar bu gecelerde ibadete yönelmiş, senenin diğer günlerine aynı önemi vermemiştir. takım günümüzde de aynı e, uygulama devam ediyor. Hiç namaz kılmayan insanlar senede bir sefer kandillere giderek psikolojik bir rahatlama yaşıyorlar. E, sanki kulluk görevlerini yerine getirmiş havası içerisinde bir rahatlama yaşıyorlar. İşte sene boyunca namaz kılmamalarına rağmen bu onlar için bir psikolojik bir rahatlamaya sebebiyet veriyor. Bu gecelerin faziletinin yanlış olarak işlenmesiyle e, din bu gecelere has kılınmış oluyor. Kadir Gecesi dışında kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in herhangi bir geceyi diğerlerinden farklı bir biçimde kutladığı hakkında herhangi bir yuvayet bulunmamaktadır. Sahabe de bu gecelerde, böyle gecelerde herhangi bir kutlama etkinlik düzenlememiştir. Bu geceler içinde sadece biraz önce söylediğim gibi ayet hakkında ayet bulunan Kadir gecesidir. Ama bu gecede de yani belirlenmiş bir namaz şekli, belirlenmiş bir ibadet yoktur. İnsanlar istediği kadar namaz kılabilir, istediği kadar Allah'ı zikredebilir. Bunda bir belirlemek, bir şey düzene koymak, söz konusu olmaz Çünkü dinimizde kardeşlerim her şey Allah'ın ve Resulünün bize öğrettiği şekilde olmalıdır hakkında delil bulunmayan sonradan çıkma bu işler hiçbir zaman fayda getirmez Bunlar bidattir dinimizde bizi kurtaracak her türlü emir her türlü sünnete uygun sünnetle cennete gidebileceğimiz sünnetle bize anlatılmış, Ameller mevcutken böyle batıl ya da sonradan çıkmış bidatler ve medet ummak, ummanın hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Bir Müslüman cennete gitmek istiyorsa, Rabbinin rızasını kazanmak istiyorsa onun için yeterli derecede sünnetten yapması gereken birçok şey var. Bunları bırakıp da böyle bidatlerle meşgul olmanın hiçbir anlamı olmadığı gibi Allah katında bizi mesul durmada düşürebilir. Vebal altına da sokabilir. Çünkü Allah'ın tamamladım buyurduğu dine, peygamberin de gecesi ve gündüzü apaçık yol üzere bıraktım dediği dine bir şeyler eklemek, dinde dini yetersiz bulmak demektir. Kamil manada olgunlaşmadığını, dinin yeterli olmadığını iddia etmek demektir. Peygamberin risalet görevini hakkıyla yerine getiremediğini eksik bıraktığını iddia etmek demektir. Bu da büyük bir vebal olacaktır. Bu halde değerli kardeşlerim böyle bidatlerden medet ummayalım, sünnete sarılalım. Bu bizim için yeterlidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.